her bidat, dalalet, her dalalette, ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşler, pazar derslerinde iman ve amel bakımından müminlerin özellikleri üzerinde durmaya çalışıyorduk. Ve bugün zannedersem kon dersi olabilir. Buraya kadar Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği o özelliklerin üzerinde durmaya çalıştık. Tabi konu bütünlüğüyle yakalayan kardeşler, sohbete daha iyi adapte olabilir. Ama konu bütünlüğü olmasa bile her konunun kendine hasta güzel özellikleri var. Allah hepimize anlayış versin. E, bugünkü kalmış olduğumuz yerse Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi Fusilet suresinde kötülüğe en güzel şekilde karşılık verme. Konumuzun başlığı bu. Bana Hübana Hüveteala inananlara kötülüğü iyilikle karşılık vermeyi emretmiştir. Ama bu demek değildir ki Hristiyanların yaptığı gibi tokat çakınca döneyim bir de buradan çak manasında değil. İyilikle kötülük bir olmayısın. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle e, onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiş. Yani ayet kerimede aranda husumet olan birisi varsa sen ona İyilikle mukabele et ki o da ne alsın? Gitsin ve düşmanlık dostluğa dönüşsün. Bu susulet 33-34. İnşallah bununla hasbi özel bir ders hazırladım. Onu 2-3 haftalık bir dernekte işlemeyi düşünüyorum. ileriki derslerde. Yine ayeti kerimede kötülüğü en güzel olandan uzaklaştır. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi biliriz. Müminin 96'dan. Bu ayetlerde görüldüğü gibi kardeşler Allah müminlere kötülüğe karşı en güzel tavırla karşılık verdikleri takdirde hayırlı bir sonuç elde edeceklerini gündeme getiriyor. Aynen akşam sohbette de zikrettiğimiz gibi eğer sen sabah katı farklı olsaydın etrafındakiler ne yapar dağılır giderdi. Burada da demek ki kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermek insanı kendisinde. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek de Allah'ın bir yerde sana ihsan ettiğinin bir nişanı. Yani Allah'ın seni sevdiğinin bir işareti. Ve bizim de böyle davranmamızı istiyor. Eğer böyle davranırsan sonuç hayır olur diyor. Ve hatta karşındaki kişiyle aralarında düşmanlık gibi bir durum söz konusu olsa dahi sıcak bir dostluk olabileceğine de ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Bu aynı zamanda Geçen haftaki dersleri de hatırlayacak olursak merhamet konusunu istemiştik. Üç hafta, üç hafta zannedersem merhamet, kime merhamet, yetimlere merhamet, kardeşine merhamet, yolda kalmışa merhamet, borç vermişsen merhamet, kafire karşı merhamet eşir aldığında bu da aynı zamanda inananların birbirine karşı onlar kendi aralarında nedir? Merhametlidir. Bu da merhametlerinin nedir? Bir gereğidir. Yani Allah'ın emridir. Karşı tarafın Allah'ın beğenmeyeceği kötü bir tavır içinde olduğunu gördüğü zaman her şeyden önce bunun o kişinin ahireti açısından riskli bir durum olduğunu düşünerek kibir ve gurura kapılmadan hoşgörülü ve tevazılı bir biçimde yaklaşmak gerekir. Ve alttan alan bir uslup kullanmak gerekir. Ama Kur'an ahlakını yaşamayan insanlarda bunun olduğunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Yani burada güzel tavrı anlayan adamın göstermesi gerekiyor. Karşı ne yaparsa yapsın. Sen Allah'ın emrettiğini yerine getirmek gerekiyor. Ve unutmayalım ki kardeşler biz iman eden insanlarız ve hayatımız boyunca türlü türlü insanlarla, türlü türlü hareketlerle ve türlü türlü muamelelerle devamını ne yapacağız? kaç fas fasa yakalacağız. Bugün düşünün bir çocuk delikanlılık çağına geldiğinde babasının hal ve davranışlarını beğenmez. Ona karşı asi bir tavır takınabilir. Ona karşı kötü düşüncelere düşebilir. Şeytanın vesvesesiyle. Devir değişir. Kendi çocuğu onun halini alır. Sen ise, babanın halini alırsın. Aynı davranışı görünce o acıyı hissedince hatayı ne yapabilirsin, anlarsın. Ama o zaman anlattığında bir şey yine bir hoca talebe ilişkisi, yine kardeşler arasındaki ilişki, büyük birinin, küçük birine hareketi, kendi büyüyüp de büyüyüp altındaki gelip sana bir yanlış yaptığında, o zaman yanlış muamele ne yaparsın, anlarsın. Yani iman edenler hayatları boyunca türlü türlü ne yapacak, bu gibi muamelelerle karşılaşa bilinir ama bunları geç olmadan anlamak gerekiyor. Hani derler ya birine bir nasihat ettiğinde anladın mı? Anladım. İnşallah anlamasın dedim. İnşallah geç olmaz. Yani bu kaç burada. Ama karşılarındaki insanların tavırlarına göre onlar da ahlak anlayışlarını değiştirmeyebilirler. Karşı taraf alaycı olabilir, çirkin söz sal edebilir, öfkelenebilir kötülükte bulunabilir ya da düşmanca tavırlar sergileyebilir. Ama mümin efendiliğini, tevazısını, merhametini, yumuşak başlı tavrını hiçbir zaman değiştirmemesi gerekir. Kendisine söylenen kötü bir söze, kötü sözden karşılık vermez, alay edene alayla, öfkeye öfkeyle cevap vermez. Öfkelenen bir insana karşı sakin ve itidarlı olur. Kırıcı bir tavra karşılık, onu yaptığından utandıracak güzel ahlaka özendirecek bir hoşgörü ve merhamet anlayışıyla hareket etmek zorundadır. Yani müminin özellikleri budur. Bu şekilde davranması gerekir. Ve elbette müminin bu tavırları tamamen akılcı bir boyutta olur. Kendisini zarara uğrayacağı bir duruma sokmaz. Yani öyle de karakterini koruyacak ki kendini en ayı durumuna da ne yapmayacak? Düşünmeyecek. Yani karakterini de dengeye. Çünkü e, iyilik yapıyorum diye taviz verdiğim zaman bu sefer hars de düzelmenin olduğunu göremez Yani bu noktayı da ne yapacak Müslüman? Ayarlayacak. Ne kendinin ne de diğer müminlerin haksızlığa uğramasına ya da zarara uğramasına ne yapmayacak? izin vermeyecek. Mesela bu noktada Şuna dikkat etmek gerekiyor. Hakikaten karşıdaki çok şerliyse, hem sana hem de Müslümanlara şerliyse zarar veriyorsa nasihat da takmıyorsa, aynen bu naklettiği rivayette, Ali serti vesam karşıdan birini görüyor. Ya Ayşe, kalmın neyi şerli adam diyor? Adam geliyor, o kadar güzel davranıyor ki, yani bizim de başımıza gelmiştir, konuşmuşuz, dur demişiz ama şerli adam yanımıza gelmiştir. Çok iyi davranınca o gider gitmez. Ya böyle dedin adama davrandığına bak. Ayşen Nemiz aleyhissalatü vesselam'a ama yağcılık yaptın diyor. Allah Resulü diyor ki Allah'tan korktun. Sen benim hangi işimde aşırı gider gördün? O kavminin en şerli adamıydı. Şerinden emin olmak için böyle davrandım diyor. Yani eğer bu durumdaysa buna da yapılacak davranış neymiş? Bu şekilde. Evet. Ve yine Bukhari'deki rivayette Allah Resulü ve Vesselam herkese bulunduğu hal üzerine mi hareket edin diyor. Şimdi hakikaten onur vereceğim bir insana onur vermez ilgilenmezsen onu ne yaparsın? Üstürüz. Onur verilmeyecek bir adama da onur verirsen şımartır uygala yaparsın. Tepene çıkar, bir daha ona laf bile söyleyemezsin. Yani Adamın olmadığı yerde keçiye şey mi derler? Ne derler? Draman Çelebi derler. Ondan sonra keçi de gelmezsin. Ama bir yandan da gösterdiği güzel e, tavırlarla dinin emrettiği güzel ahlakın tebliğini de yapmış olacak insan. Ve Allah'ın beğendiği ahlakı uyguladığı zaman bu sefer farsidakinin de dine ısınmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Ayrıca şunu da hiç unutmamak gerekiyor ki karşı tarafın kötü bir ahlak göstermesi kişinin kendisinin de kötü ahlak göstermesine bir gerekçe değildir. Her insan Allah'a karşı yaptıklarından tek başına sorumludur. Yani bir başkası ilan değil. Yani bunu insanın hiçbir zaman unutmaması gerekir. Dahası kötü bir tavra karşı şefkat, merhamet ve güzel Ahlak gösterebilmek Kur'an'a göre en üstün ahlakın da nedir? Göstermekidir. Çünkü müminin bu güzel tutumu onun Allah'a olan bağlılığının gücünü ve şiddetini gösterir. Yani ne yaparsam yapayım ben Allah için yapıyorum. Tipinde Allah'a karşı saygısını gösterir. Çünkü müminin bu özel tutumu bu özel tutumu Rabbinin de ona ihsanını gündeme getirir. Çünkü Allah bir kulu sevdi mi ne yapar? İnsanlara da sevdirir. Ve dinde ne yapar? Fakir kılar, anlayışlık Bakın e, dinde istediği kitabı okusun, isterse hepsi hafızasında olsun bir insanın bir kelimeyi o karşıdakine anlatamazsınız. Ya yani niye anlamlıyor bu dersiniz? Yani bir adamın anlayışı kıtsa, e, Allah vermediyse, açmadıysa orayı sen açamazsın ki anlatamazsın. Çünkü Allah'ın sevmediği bir iş yapıyor o adam. Ve Allah da onu ne yapmıyor? Anlayışlık kılmıyor. Ve bize karşı, Müslümanlara karşı bakın, e, o kadar insan yetiştirilmiştir ki küçük yaşta alınmış, annesini babasını dahi tanımazlar. Müsteşlik dediğimiz, oryantalist dediğimiz insanlar. Yani belki de yeryüzünde konuşulan dillerin analarının onunu da öğretmişlerdir. Ve bize karşı bunları göndermişlerdir. Ki bunların kitaplarını yaptıkları tahrifatlara baktığımızda zerre kadar anlayışlarının olmadığını görürsünüz. Yani bir İslam aliminde olmayan bilgi o insanlarda vardır. Belki İslam alimi bir dil konuşuyordur. Mesela bir Goldfinger'i gold düşünün. Dokuz dil konuşuyordu. Ama bir Müslüman gencin anlayışını onda göremezsiniz. Çünkü Allah anlayış vermeyince ne yapmıyor? kalın kalıyor. Orada anlayış gidiyor. Demek ki ancak bu Allah'ın verdiği bir lütur. Söz konusu kişi ahlaka e, sadece Allah'ın rızası için bu ahlakıyla hareket ederse onun da mükafatı fasılında sabırlı olması gerekir. Evet. Ve Allah Azze ve Celle sabredenleri ne yapıyor? Ahirette cennetten müjdeliyor. Evet. İnsanlara karşı iyi davranmak. Yine kardeşlerim Hicr Suresinin 85.ci ayetinde Allah Azze ve Celle müminleri insanlara karşı yani sadece kardeşine değil bütün insanlara karşı iyi davranmaya çağırıyor. Biz gökleri yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında herhangi bir amaç için yaratmadık. Yani biz hiçbir şeyi boş abes yaratmadık. Hiç şüphesiz o saatte yaklaşarak gelmekte. Öyleyse onlara karşı güzel davranışlarla davran. Bu da Allah'ın müminlere güzellikle davranmayı emretmesi. Bu da müminin Allah korkusundan ve Kur'an'a olan bağlılığından kaynaklanan istikrarlı bir ahlak anlayışıdır. Müslüman sorulduğunda elinden ve dilinden emin onlandır. Mümin kimdir diye sorulduğunda ne diyoruz? Bütün kainatın elinden ve dilinden emin olmalıdır diyoruz, yani. şimdi de bir el-dil er, eminliği var ama Müslümanın elinden ve dilinden. Müminse kainattaki her şey onun elinden ve dilinden ne yapıyor? Emin olmalıdır evet. Bu da gösteriyor ki insanlara, düşünün şimdi bir kafir, bir Müslümanı esir aldığında ee, yakışmayacak her türlü işkenceyi ne yapıyor? Yapabilir ve zevk duyuyor. Hazıklı ya kafa kesenler, hayvanlara dahi tecavüz edenler, insanlıktan çıkanlar en yakın işte Irak'ta gördüğümüzü. Ama İslam'a bakın, Müslümanlar esir aldığında e, kefaretten alakalı babları okuduğumuzda, şu günahı mı istedin? On tane köle azat et. Şunu mu yaptın? İşte köle azat et. İşte gel okumayı yazmayı öğret. İçi kişiye. Seni ne yapayım? Azat edeyim. İslam hiçbir zaman aldığı köleye bile kötü muamelede bulunmayı ne yapmıyor? Yani görmüyor. Hatta e, savaşta sahabeler bir bakıyor ki birçok Müslümanların cesedinin uğurları kesilmiş. Uğurları müste yapmışlar sahabeler de hançerlerini alıp müşriklerin cesetlerine koştuklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müfte Yani cesedine dahi onlar yaptıysa siz yapmayın. Yani burada da bütün insanlara iyi davranışın kazanacağı İslam olduğunu ve sizin olduğunuzu veyahut sahabelerin zamanında Medine'de yapılan Yahudilerle bir anlaşma vardı. Yahudilere, Müslümanlar ne yapacak? İyi davranacak. Aralarında muhakeme olduğunda da Allah Resulü bakacak. ve Vesselam'a gelip Yahudi bir e, Ensara şikayet ediyor. Şikayet etme sebebini Aralarında bir mesele oluyor. Nizalaşıyorlar. Yahudi diyor ki Musa'yı alemlere üç gün gönderen Allah'a and olsun ki diyor. Yani yeminden başlayınca Ensar'da tokadı patlatıyor. Muhammed diyor alemlere en üstü Musa kim diyor. Ve Yahudi gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ensar'ın sözünü söyleyince Allah Resulü kime kısıyor? Ensar'a e kısıyor. Adam o da yine inanıyor. Onu üstün görüyor ve onunla yemin ediyor. Sense bana iman ediyorsun. Beni savunuyor. Bunu tokatla mı karşıdakin ediyor? İspatlayacağım diyor. Ve iyi muamele yapıyor. Karşıdakinin gönlünü alıp da Hata edeni azarlayınca Yahudi orada ne yapıyor? iman ediyor. Yani İslam buysa ben bundan niye uzak durayım? Ve yine insanlara iyi muamelede Selman bir gün yerde yatan yüzü, gözü kan içinde, üstü başı perişan bir adam görüyor. Elinden tutuyor, gidiyor, onun elini yüzünü yıkıyor, temizliyor. Ve ne oldu? Şuradaki diyor sahabe topluluğu beni dövdü elinden tutup onların yanına geliyor. Bu adam niye dövdünüz? Onlar diyor ki biz Meryem suresini okuyorduk. İsa Meryem geçtikçe bu tuttu küfür etti onlara. Biz de baktık dövdük diyor. Siz diyor ona İsa'nın Meryem'in kim olduğuna haber verdiniz mi? diyor. Haber verdiniz o anladı ondan mı? Diyor, diyor. Allah size dini diyor dayakla mı öğretti? diyor. Yani karşıdaki anmayınca diyor onun üzerine mi saldıracaksınız? Diyor. Adam yediği dayaktan kinleniyor. Yapılan güzel muameledense İslam'a giriyor. Yani insanlara Allah Azze ve Celle iyi davranmayı ruh zamanında ne yapıyor? Bizlere emrediyor. Ve karşı taraf ister zengin olsun, ister fakir, ister yaşlı, ister çocuk, ister kadın kim olursa olsun biz bir Müslüman olarak bizden gereken vasıf, hareket, ahlak neyse onu yapmak zorundayız. Ve Allah Azze ve Celle'nin koyduğu ölçüye uyacağız. Ve hiçbir menfaat ummadan bu karşılığı ne yapacağız? Onlara vereceğiz. Ve yine Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerini anlatırken Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakın akrabaya, yetime, yoksula yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerimizin malik olduklarına güzelce davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez diyor Nisa 36'da. Bu ayeti kerimede kardeşlerim biz inananların e, takınacağı tavırları bir bir ne yapıyoruz? Emrediyor. Yani bu ayetleri teker teker yazıp buradaki maddeleri düşüne düşüne hayatımıza ne yapacağız? Geçireceğiz. Düşünün ona hiçbir şey ortak koşmayın. Günde Allah Resulü ve Vesselam'ın en az üç kere yaptığı ve bize de tavsiye ettiği bir dua var. Neydi bu? Allah'ın bilerek veya bilmeyerek sana sık koşmaktan yine sana sılamadan Bilerek ya da bilmeyerek. Yani öyle şeyler oluyor ki insan bir konuşurken veyahut bir gafleten bir harekette Ağzından kötü bir şey ne yapabilir? Çıkabilir. Sonra herkesin muhakkak anası babası var. Anası babası insan var mı? Yani ölse bile yine bir var. annesi babası var. Anaya babaya öf bile ne yapmayacak denmeyecek. İyi davranmayacak. Sonra hepimizin bir akrabası var. Akrabanla alakayı ne yapmayacak? Kesmeyecek. Sahabe geliyor diyor ki ben onlara her zaman iyilik yapıyorum onlar bana kötülük yapıyor. Sen hakikaten bunu yapıyorsunuz diyor. Evet. Öyleyse bir kül yutturuyor onlara diyor. Yani Kur'an'ın gereği onlara ne yapılacak? Her zaman iyi davranılacak. akaba bağı kesilmeyecek. Sonra yetime yoksula yolda kalmışa sırasıyla Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Tek tek bildiriyor ve arkasından diyor ki bakın çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni ne yapmaz? Evet. Sevmez. Neden bu ayeti tehdit etti arkada? Hı? Evet. Çünkü bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şofretinde diyor ki kibirlenen cennetin kokusunu dahi ne yapamayacağız? göremeyecektir. diyor. Sahabe diyor ki Allah Resulü diyor ben elbisenin en güzelini giymeyi severim. Kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini. Bu da mı kibir? Hayırdır. Allah güzeldir, güzeli sever. Koluna bir nimet verdim üzerinde, evet. görmeyi isterdim. Kibir, haktan geleni kabul etmemektedir. Yani şu maddeleri uygulamadığın zaman buna büyüklenme, yani haktan duyduğun emri hayatına geçirmeme, büyüklük taşlama ve Böbürlenme manasına geldiğini söylüyor. Mesela bunun en açık gelen ifadesi, yanlış hatırlamıyorsam Mümin Kırk'ta, benden isteyin benden diyor. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak ne yaparım? Cehenneme sıkarım. Ve Allah'tan ancak kafirler ümit keser diyor. Yani istemeyi isteyen kim? Allah İstemeyip yüz çevirmeyi ne yapıyor Allah? Kibirlenme olarak gösteriyor. Yani Allah'ın emrini yerine getirmeyip de sırt çevirdiğini bunun bir adı da neymiş? Büyüklenme. Evet. Demek ki mümin Allah'ın emri gereği herkese ne yapacak? Güzel davranacak, hoş davranacak ama karşıdakinin şirk, küfür, bidat olan anlayışına yumuşak davranmayacak. Onun adı nedir? Tabi ona yumuşak davranırsa bu sefer dinin bir anlamı ne yapmaz? Kalmaz. Aynı sohbetin başında dediğim gibi Hristiyanlara bir tokat vurduğumda onların anlayısında ne var? Şöyle da derdim. o değil yani. O değil. Mümin doğru ve hak olan bir konuda Allah'ın gösterdiği yoldan asla taviz vermeyecek. Ve eğer karşı tarafın bir yanlış tavrı varsa yine güzel bir tavırla merhametle insaniyetle ona güzelliği göstermeye çalışacak. Doğrusu bu. karşı ne yaparsa yapsın. Ve e, bu konuda da en güzel örnek bizim için Kur'an'da verilen e, Musa Aleyhisselam'la firavunun arasındaki nedir? Münazaradır. Allah Azze ve Celle Musa'yı firavuna gönderdiğinde nedir? Ona git o ağızlı ona yumuşak davran. Ola ki anlatır. Firavun gibi birine dahi Firavunun işlediği fiile bakın yeryüzünde ne yapıyor? Ben ilahım diyor. Yani i̇lahlık taslayan bir insan ve Allah Azze ve Celle Musa'ya ne diyor? Ona git. O azdı ama ona yumuşak davran. Ola ki anlar. Anlamayacağını ne yapıyor? Biliyor ama bizim için burada nedir müminlere? bir özelliktir. Bunda Taha 42'den 44'e kadar bakıp görebilirsiniz. Evet. Ama burada dikkat edin kardeşler. Musa Aleyhisselam ne kadar yumuşak, tevazulu, merhametli davransa da Firavun zalimliğinde, kabalığında, kibrinde ne yaptı? Devam etti. Eskotluğunda devam etti. Burada bakın müminle kafirin sergilediği ahlak. Sen bunu yapacaksın. O da ne yapacak? muhakkak kendine düşeni yapacak. Sen de sana düşeni yapacaksın. Burada öğretilen bu. Evet. Yine başlığımız insanların arasını düzeltmek. Müminler ne kadar güzel ahlaklı olursa olsun eğer insanların arasında herhangi bir husumet varsa müminliğin yaşamasına mümkün değil. Hatta Nisa 88. ayeti hatırlayacak olursanız ne oluyor ki müminlere diyor? İki grup oluyorlar karşı karşıya o münafıklar yüzünden diyor. Halbuki diyor o münafıklar işlemiş oldukları günahları yüzünden kalpleri tepe taklak olmuş. Yani Allah'ın belasına uğramış. Siz de karşı karşıya gelmişsiniz. O mümin, o mümin. Birbirimize ne oluyor diyor. Halbuki onlar günah işlediği için sizden ayrılmışlar diyor. Burada da insanların arasını düzelterek bu türlü husumetlerin giderilmesidir. Zaten giderilmesine gittiğinde hak olan döner, batıl batıllığında ne yapar? Devam eder. Ve müminler de husum ne yapacak? Uzak duracak. Ve iman edenlerin yaşadıkları merhamet anlayışı insanlara her zaman güzellikten davranmasını sağlar. Ve hiçbir zaman bir mümin kavgacı, ters, bozucu bir yapı sergileyemez. Ve insanları da bu konuda doğruya yönlendirecek. Evet. Ve Kur'an ahlakını yaşamaları nedeniyle en başta kendileri her zaman barışçı, uzlaşmacı, yapıcı bir karakter gösterecek. Dinden uzak yaşayan kinçelerin sık sık yaşadıkları darılma, kavga etme, tartışma gibi tavır bozukluklarının Kur'an ahlakı olmadığını müminlere ne yapacak? Öğretecekler. Bu nedenle ne olursa olsun affetme, hoşgörü ve karşı tarafı güzel olana çekme yoluna müminler her zaman gidecek. Allah'a hamdolsun ki Rabbimiz'in bize verdiği iki tane bayram var kardeşler. Allah bu bayramların hakkını, kadirini bilen Müslümanlardan eylesin. Bakın hiçbir kafirlerin kendi aralarındaki bayram aralarındaki kırgınlığı, dargınlığı gidermez. Müminlerin ise üç günü geçti mi misal ara boşluğusu bu olsa dahi Rabbimizin verdiği bir lütufla iki bayram inanın hiç ilişki bile kalmayan Müslümanları ne yapabiliyor? Bir araya getirebiliyor. Gerçekten bu Müslümanlar için nedir? Rahmettir. Bu gibi fırsatlarında Müslümanlar tarafından güzel şekilde ne yapılması değerlendirilmesi gerekir. Ve diğer insanları da müminler her zaman bu güzel ahlaki yaşamaya ne yapacak? teşvik edecek. Nasıl? Görsel olarak. Yani görsel derken bir caminin yaptığı daveti bir mümin yapabiliyor mu? Efendim? Cami duruşuyla kendisine her zaman ne yapıyor? Burada namaz kılınıyor. Yani camiyi gören bir adam namazı ne yapıyor? Hatırlayabiliyor. Ama bir caminin yaptığı daveti şekliyle yani taş binanın sen ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. İnsanlara davet etmiyorsun. Mümin o taş binadan daha da davetçi. Ne yapacak? Bir vaziyete gelecek. Seni gördüğünde kardeşim veya oradaki ortam Allah'tan korkmayı hatırlayacak. Allah'a ibadeti hatırlayacak. Ve güzel ahlakı ne yapacak? Gündeme getirecek. Ve Müslümanlar da bu ahlakı birbirine vere, vere en güzel ahlakı yaşama yoluna gidecek. Evet. Ve karşılığında da Allah'tan ezil alınacağını. Yine müminlerin özelliklerinden Nisa 114'te Allah Azze ve Celle onların gizlice söyleşmelerinin çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa artık ona büyük bir ecir vereceğiz. Şimdi burada iki tane gizli sözleşmeden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bir, iki arkadaş fısır fısır fısır onu konuşuyor. Bunda hiçbir ne var? Hayır yok. İki arkadaş ikimizi konuşuyor. Ya Ali ile bir şeyin bu çocuklarda bak biri çok karakterli, birinin arası zayıf. Bunların ikisini birbirine ısındırsak, bunların ikisini kaynaştırsak da on güzellik ona da geçer. Bak bu da fısıldaşma, bu da fısıldaşma. Birisi hayır, birisi şer. Gizli fısıldaşık yani dedikodu, tecessüz bunlarda hayır yok ama hayır için bir araya gelmede ne var? Hayır var ve kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa Allah ona ne yapar? Hayrik evet. ederiz. Evet. Yine müminlerin özelliklerinden birisi de ne olacakmış? Fedakarlık gösterecektir. Akşam sohbette de dedik. Bir insan sevdiğini ne yapar? Canından üstün tutar. Düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gövdesini bir sahada neden sitar yapıyordu? Ne? Çünkü kendisinden hayırlıydı. Kendisinin yaşaması belki insanlara hayır getirmiyordu ama peygamberin yaşaması bütün insanlığa ne yapıyor? Hayır getiriyor. Yani insan değerleri güzel hesaplayarak gerekirse fedakarlığın, mal, can, neyse bunu da yerine ne yapması? Getirmesi gerekir. Yani hayat sadece insanın kendi çıkarları için değil. O zaten olacaktır. Burada önemli olan Allah'ın çıkarları. Yani asıl izzet, asıl şeref ancak Allah'ındır, dininindir. Ne zamanki insanlar kendi izzet ve şerefine düşmüşlerdir, hem kendilerini hem de insanları ne yapmışlardır? Helak etmişlerdir. Evet. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Hayatı sadece dünya hayatıyla sınırlı sanan insanlar, ahireti Hatırlamayan insanlar ciddi bir çıkar elde etmeleri söz konusu olmadıkça diğer insanlar için fedakarlıkta bulunmaya yanaşmazlar. Ama bakın fedakar sürekli eli açık olan insanların hakikaten çok karakterli olduklarını görürsün. Ve o insanların ne kadar küçük günahları olsa dahi Allah onları kapatır. Niye? Yaptığı hayra binaen. Allah bizleri fedakar insanlardan. Dünyada yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin ahirette bir, bir bir karşılarına çıkacağını çıkar için iyilik yapan insanlar unuturlar. Ama düşünün kişi diyor amel defterini alır bakar bakar bakar. Ya Rabbi küçük demeden büyük demeden her şey var. Bakacak bakacak diyor. Ya Rabbi diyor, ben bunu yapmadım ki sen bana bu kadar diyor mükafat vermişsin. Allah Azze ve Celle ona der ki diyor, Müslüm kitabı cennetten hakkı diyor bunu, sen falan yerden geçmedin mi, geçtin. Oradaki ihtiyaç içinde insanları görmedin mi, gördün. Ya Rabbi şu kumların adedince diyor, malım olsa da şunları Allah yoluna infak edeyim demedin mi, dedin, ben de yapmış gibi sana ne yaptım? cevabını nerede? Yani elinde imkan varken yapan insan yokken de ne yapıyor? Yapma ihtiyacı hissediyor. Yoksa bu duyguyu ne yapmaz? İnsan tatmaz. Çoğu insansa çıkarı uğruna iyilik yapar. Tabii çok çok çıkarı varsa. Bu baktan bir insan diyor hattaplarını okuduğumuzda Kadıya diyor işi düştüyse ona selam vermesi bile rüşvetlendir diyor. Yani, selamun aleyküm, yani selam aleyküm değil selamun aleyküm. Anladın mı? Rüşvetlendir diyor, rüşvet bağımındandır diyor. Evet. Demek ki inananlar ahiret varlığına kuşku duymadan inandıkları için her yaptıklarının karşılığının alacaklarını ve yapmadıklarından dolayı ahirette pişmanlık duyacağını ne yapar? Mümin bilir. Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an ahlakında fedakarlığın önemini ayetleriyle insanlara tarif etmiş. Bu nedenle müminler diğer müminlere karşı duydukları sevgi ve merhameti onlara karşı gösterdikleri fedakar ve özverli tavırlarla ifade etmeye çalışmışlardır. Kardeşlerim, bir insanın Kur'an'ın ve sünnetin emrettiği şekilde bu fedakarlığı yapabilmesi için önce kendinden bencil duyguları bir atması gerekir. Yani bencilliği tamamen ne yapacak? Esirliğinden, egoistikten, ben merkezliğinden kurtulması gerekir ki ancak bu duygular ne yapsın? Ön plana çıksın. Ama bencillik, egoistik varsa ben merkezlik bu fedakarlığı bir insan yapması mümkün değildir. yapamaz. Evet. Ve güzel ahlak sergilemesi de mümkün değil. Ve geliyoruz Allah insanların sevdikleri şeylerden vermedikçe gerçek anlamda iyiliğe ulaşamayacağını bildiriyor. Ve ayet-i kerime biliyorsunuz Alemdan 92 sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz onu Allah bilir diyor. kelimenin i sebebini hatırlıyor musunuz? Ebu Talha, Hak Bostanı'na gidiyor ki Hak Bostanı hemen mescidin yanında ee, Enes'in, övey babasının ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok rahat ettiği böyle yorulduğunda, bir şey olduğunda o bostana gelip serinlediği bir yer. Ebu Talha oraya geliyor, çalışmaya, namaza duruyor. Bir kuş geliyor, tam önündeki ağaca konuyor Ve başlıyor, bazı hareket yapmıyor. Ebu Talha onun namazdaki bu hareketlerinde namazı ne yapıyor? Unutuyoruz. Onu izliyor. Aklı başına geldiğinde hemen ve Vesselam'ın yanına geliyor. Ve ey Allah'ın Resulü, başka malı yok, kahvası, hiç şey yok. Hak postanı Allah'ın ve Resulü'ndür diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle siz sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna infak etmedikçe gerçek mümin olamazsınız ayetine binaen. Bu da diyor, benim Allah'a ve Resulünün infakımdır. Çünkü namazda bu beni ne yaptı? Meşgul etti diyor. Meşgul etti diye ne yapıyor? Yani sevdiği o şey, onu ibadetinde meşgul etti diye Allah yolunda ne yapıyor? İnfak ediyor. Bir de şimdi bizim namazımızdaki meşguliyetleri bu düşünerek, çekleri, senekleri, Yani. Ben bir şey demiyorum ya. Sen ne yapıyordun ya? Ben ne vasiyet et kullananlar. Çangılanmıyor. Ona baktım mı? Kullanmıyor. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin, güzel ameller istemeyi nasip etsin. Ee, bir de peygamberden örnek verelim. Süleyman Aleyhisselam'dan. Neml Suresi'nde bulursunuz. Kendisi, kendisine farz olan ikindi namazını e, sevdiği doğru atlarına yani onun doğru atları, güzel atları vardı. Onları severken ikindi namazı ne oluyor? Biraz tehir oluyor. Hadis-i şerifte diyor ki o günün akşamına diyor onların hepsini Allah yoluna diyor feda etti diyor. Çünkü onlar beni yani onu sevme, ona meyletme, namazı kılmaktan bir an olsun ne yaptı? Geri bıraktığı için. Bu da bizim için çok çok önemli delillerden bir tanesi kardeşlerim. Yani fedakarlık dediğimizde kendi nefsimizi Allah'a ibadetten alıp koyuyorsa o alıp koyan Kendini ne yapacaksın? diyeceğim İşte fedakarlık bu. Yani önce buradan. Şimdi öbürlerine de geleceğiz. Ve en büyük fedakarlık da kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı gönüllerine yetiştirenler ise hicreti severler ve onlara verilen şeylerden dolayı da işlerinden hiçbir ihtiyaç duymazlar. Ve kendilerinde bir açlık ihtiyaç olsa bile kendi nefislerine bin kardeşlerini ne yaparlar? Ercih evet. ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar artık kurtuluşa ermiştir diyor. Burada da fedakarlığın bir üst basamağı neymiş? Eğer yaşadığın bölge şirk, küfür, bidat, diyarıysa olmayan bir yere ne yapma? hicretme, etme, hicret etme. En büyük fedakarlık neymiş? burada başlıyor, devam ediyor. Sonra hicret ettin. Orada da hizmet ettiğin yurtta seni karşılayan birisi var. Kendin ihtiyaç içinde olsam bile o kardeşini kendine ne yapma? Tercih etme. Nefsinin cimriliğinden korunma. Ya niye benim çoluğum çocuğum az kalsın? Onlar aç karar kemeri niye onu doyurayım? Önce ben kendimkilerini doyurayım. Ondan sonra oraya bakayım ne yapma? dememe. Bunu yaptığın zaman diyor bu fedakarlıkta seni ne yapıyor? Koruyor ve kurtarıyor. İşte müminlerin özelliklerinden birisi de neymiş? Bu. Ve tarih hep bu fedakarlıklarla dolmuş taşmıştır. Bize bu konuda sayılamayacak kadar anlatsak, akşama kadar anlatacağımız birçok malzemeler nedir? Vardır. insanlar bunu başarmıştır. Başarmışsa bizim başarmamamız için bir sebep nedir? Allah onların geçtiği o güzel yoldan bizleri de geçirsin. Evet. Bakın mesela burada iki tane sahabenin örneğini vereyim size. Ebu Bekir ile Ömer aleyhissalatü vesselamın yanına geliyorlar. Allah her kişinin de razı olsun. Aralarında şöyle bir münazara geçiyor. Ömer diyor ki Ebu Bekir'e geri beklere Allah'ın bıraktın? Allah'a ve resul ediyoruz. diyor ben senden diyor hiç diyor, nizalaşmayacağım. Bir daha da iddialaşmayacağım. Hayır da bile. Çünkü ben korktum, malımın yarısını bıraktım, yarısının sakitliğinde geldiktir. Ebu Bekir ne yapmış? Hiçbir şey bırakmamış. Ee, Ebu Bekir'in anı mı? Müşrik değil mi yani? Daha falan var mı? Hangisi? Ee, Ayşe'nin anı. Hangisi? Ayşe'nin anı mı? Umuruma Hanım Ayşe, sana iman etti. Müşrik olanlar da var bir birevli değil. Şeyleri de var. Cariyelerde. Ben onlara hani evet. Allah'a ve Resulüne bıraktım ya, Hani insana bıraktın da ondan şeyinden emin ol. Bir de inanmayan birisine de bırakıyor. Onun eziyetine de katlanması lazım. Yani. Ee, bir gün ee, Ebu Bekir eve geliyor. Misafirler getiriyor. kıtlık zamanı. Evde fazla bir şey yok. Ee, onun aç olduğunu bildiği halde getirdiği sahabeler de sofrasına oturmuyor. Yemin veriyor oturun diye. Ee, bu arada da oğlu Abdurrahman geliyor. Sülif süpürmeye çalışıyor. Ona çok ağır var böyle Ebu Bekir'in. Böyle şey yani ah, kürde, hakaret şeyinde. Yani sahabelerin o yaşantısına baktığımızda elbette ki onların çocukları iman edenleri de var. Eşlerinden iman edip e, cari olup da iman etmeyenleri de var. Cari olup onlardan çocukları olan da var. Yani bu türlü ilk başlarda bu türlü olaylar var. Daha sonra iman edip hayatına geçirenler veyahut zahiren iman ettiğini gösterip de hal ve davranışlarında farklı olanlar birçokları olmuş. Ama bir tane eşleri şüseninlik yani. Anlatabildim? Bunu da göz önüne alarak değerlendirmiyorum. Burada da davranış olarak ben evin sorumluluğu gelen rivayette Ebu Bekir ne olursa olsun malını mülkünü Allah'a infak eden bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Yani tam bir tevekkül var. Tam bir teslimiyet var. Aynı kuşların aç karnına yuvadan e, kalkıp da tok karnına döndükleri gibi Allah'a tevekkül eden birisi. Öbürü ise tevekkülü zayıf diyemiyoruz. Herkesin bir ameli var. Ben diyor bir daha senden hayırda ne yapmayacağım? yarışmayacağım. Aynen bu şuna benziyor. Mesela Hanzal'a geliyor Ebu Bekir'e diyor ki ben münafık oldum. Yani senin sorduğun soruyla bakalım şimdi bu Bekir diyor ki ne yaptım da münafık oldum diyor. E diyor Allah Resulü'nün yanındayken biz dünyayı unutuyoruz. Mesela şu sohbet seyrimde ben hazırlarken de anlatırken de çok farklı bir ortama giriyorum. Ama bu sohbet seyri gittikten sonra esnaf da gelip kepenkleri açınca bir anlattığıma bakıyorum, bir hazırladığıma, bir topluma çok farklı dünyalarda olduğumu hissediyorum. Yani benden başka bunu düşünen yok mu? Tipinde bir duygu sarıyorum. Yani ne etrafında, ne arkadaşlarında, ne esnahta göremeyince insan farklı bir duruma düşüyor. Ebu Bekir diyor ki ne oldu? Yani Allah Resulü'nün meclisindeyken dünyayı unutuyoruz. Eşimizin, çocuğumuzun yanına geliyoruz, orayı unutuyoruz. Ebu Bekir diyor ki o zaman Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu diyor. Ve gel bunu Allah Resulü'ne bir soralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorlar. Bu sizin gibi değil diyoruz. Yani demek ki herkesin işte ben minarft oldum, Allah doğru değil. Yani herkes bu amel yapamaz. Herkes ne yapamıyor, yapamaz. Diyor. Özleri gerekiyor, fedakarlık. Eğer sizler diyor, benim yanımda davrandığınız gibi her yerde olsanız, melekler sizinle muhafaza yapardı. Ben yani düşün, onları bile ne yapabiliyorum, görebiliyorum ve gölgelendirir diyor Tanrı'ya. Allah hepimize hayır versin. Anladım. Demek ki ortamlar değişebiliyor. Hatta aleyhissalatü vesselam benim de kalbim perdelenir. Yani ben de bir şeyler düşünürüm. Ama günde en az, bir rivayette yetmiş, bir rivayette yüz kere tebessüfe edelim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Nefsinin cimriliğinden kurtulanmadan eylesin. Evet, yine Bunların yanında kardeşlerim, müminler her zaman dua eden insanlar olmalı. Yani ahireti için devamlı dua edecek. Ve müminlerin birbirlerine gösterdiği en güzel merhamet şekillerinden biri, hep birbirlerine iyiliğine dua etmektir. İmanları gereği, Allah'ın dilediği an, dilediği her şeyi yapabilecek şekilde sonsuz güç sahibi olduğunu bilmeli ve Allah Azze ve Celle Bakara 186'da dediği gibi kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettikleri zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki israt olurlar diyor. Yani duanıza ben icabet edeceğim ama siz de bana ne yapın? ibadet edin diyor burada da bizleri dua etmeye ne yapıyor? Allah Azze ve Celle teşvik ediyor. Hani camiden çıktığımızda sabahları hep ihtiyarlar desin. Dua edin. Dua buyurun. Hadi sen de buyur derim. Adam tekrar gider. <gülüyor> Nasıl dua edebilmek herhalde? Zaten kapıyı zorca çekmiş. Yani. Evdekiler bağırsız olmasın, tefek etmesin diye. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın umduğumuza nail, korktuğumuzdan zahir eylesin kardeşler. Müminler, Rabbinin bu çağrısına gönülden karşılık verir ve ondan dünyada da ahirette de her zaman güzellik ister. Ancak müminlere karşı duyduğu merhamet onların da iyiliği için dua etmelerini ne yapar? Gerektirir. Bu da en güzel en üstün ahlaktan bir tanesidir. Evet. Ve Allah'tan hem kendisinin hem de mümin kardeşinin eksikliğinin giderilmesini, kötülüklerinin arınmasını, hatalarının bağışlanmasını ve kendisine nasıl cennet istiyorsa kardeşine de cennet istemesini ne yapacak bilecek. Ve bu da hakikaten güzel bir ahlak. Çünkü insanlar kendilerine hep iyilik yapanlara dua ederler. Doğru mu? O an tabi, ondan sonra Ama müminler her zaman birbirlerine ne yaparlar, Allah'ım buna hayırlı, saliha bir eş nasip et değil mi? Ona hayırlı çocuklar nasip et Veyahut İbrahim Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın Kuran'da. Allah'ım diyor, benim neslimden temiz bir nesil getir. Kişi, kötüyü, çirkini ne yapsın, birbirinden ayısın, puta tapmasın. Yani bu duaları bizim birbirimize, meskimize ne yapmak? Yapmamız gerekir. Hatta çocuğunuza ne yapmayın? Lanet etmeyin diyor. Niye? Ona oraldır. Sıkındır. Çocuğumuza lanet etmeyin diyor. Evet. Hatta bir koca karı e, devesi kızıyor. Devesine kızıyor. Deveyi ne yapıyor? Lanet diyor. Allah Resulü diyor ki Söyleyin diyor şu kadına falan mı çöltsün. Deveyi şalıversin çünkü o diyor. Yani kesinlikle anne babanın özellikle çocuk, çoluk çocuğuna laneti ne yapıyor? Yasaktıyor. Ama bizim Türk milletinin ilk çocuğu yok. Evet. Evet. Yine müminler diğer kardeşlerini de gözetir ve onların da bu ahlaka sahip olmalarını ne yapar? isterler. Bakın Kur'an'da bazı ayetlerde Rabbimiz unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bildiğiniz geri sorumlu Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme Rabbimiz kendimize güç yetiştiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma bizi affet, bizi bağışla ve kafirler topluluğuna karşı bizlere ne yap, yardım et gibi birçok dualar var Bakara 186, 286'da. <gülüyor> yine Araf 126'da Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak dövdür. Amin. Ah. Ve yine Haşr Suresinde zannedersem onunca ayet Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hakkında kalbimizde tingarış bırakma onları rahmetiyle ne yap? Yargıla. <gülüyor> ve yine Rabbimiz bizi hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Alim ee, Ram 8. Ayet. Yani demek ki duada çok çok önemli meseleler var. Hem kendimizi hem de neşlimizi ne yapmayacağız? Hem de kardeşlerimizi unutmayacağız. Ve bu aynı zamanda müminlerin birbirine karşı da merhametini ne yapar? Bildeme getirir. Hatta ben bazı insanlara dönem dönem söyleyip sen dua etmiyorum lan bana mesela. Burada aslında bana dua edip etmemesi değil. Ona yakalatmak istediğim kardeşime, yani sen dua etmiyormuşsun. Yani muhakkak onda bir şeyleri seçebiliyorsun. Şey sen niye bundan irtibat halinde değilsin? Yani niye kendine dua etmiyorsun? Yani kendine dua etmeyen kardeşine dua eder mi? Kendine dua etmiyorsan, kardeşine de zarar veriyorsun demektir. Çünkü o tutumunla, karşıdaki de kendine yetecek bir imanı varsa, o da kaybediyor, o da kaybediyor. Halbuki sen kendini düzelttiğin zaman, yanındakini otomatikmen düzeltmiş oluyorsun. Evet. Sonraki nesillerde mümin olması için, dua etmek gerekir dedi Çünkü, müminler, öldükten sonra muhakkak, arkalarında ne yapacak? Bir nesil bırakacak. Yani biri gidecek öbürü onun yerine hep aşama aşama nesiller birbirini ne yapıyor? Görüyor. Bugün baktığın birisi yarın sana bakar, sen de bakıma ne yapıyorsun? Muhtaç olan birisi haline gelebiliyor. Bugün ne ekersen tarlana ahiretinde de biteceğin nedir? O. Öyleyse neslimize çok dikkat edeceğiz ve onları başıboş kendi hallerine ne yapmayacağız? Bırakmayacağız. Onları helalından yedirip helalından giydirip tevhid akidesiyle yetiştireceğiz ve onlara da aynı zamanda dua edeceğiz. Devamlı hayır duada bulunacağız. Bakın ayet-i kerimede diyor ki hani İbrahim şöyle demişti bu şehri güvenli kıl. Yeri. Beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tutuyor. İbrahim 35'te Rabbim Beni namazında sürekli kıl. Soyumdan olanları da Rabbimiz duamı kabul buyur İbrahim 40'tan. Yani hem beni namaz kılanlardan neyle, hem de benden gelen nesili ne Namaz kılanlardan kıl. Ve yine Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözün aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerinde gönderler. Türkan 74 Bakın bu duaların sonunda Allah Azze ve Celle ona İsmail'i vermiş. İsmail'le birlikte İbrahim Aleyhisselam neyi inşa etmiştir? Kâbe. Takva temelleri olan bugün Kabe'yi inşa etme. Şekası ne yapılmış? Onlara verilmiş. Bakın dua var. Duanın da e, tezahürü var mı? Var. Öyleyse biz de bunlara ne yapacağız? Aynı öleceğiz Allah hepimize hayır versin. Hı hı. Yine müminlerin hataları için bağışlanma dilemek. Allah Azze ve Celle kitabında şu halde bil gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret bile. Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir. Konaklama yerinizde ne yapar? Bilir. Muhammed 19. Bakın burada da Allah Azze ve Celle ee, müminlere kazandığı merhamet anlayışıyla müminlerin birbirine karşı olan düşkünlüklerini gösteriyor. Hem kendi nefsine tövbe istifarda bulunuyor, hem de ne yapıyor kardeşi içinde. Diyor. Onun içinde Allah'tan ne yap? günahının bağışlanmasını dile. Ve müminlerin ahirette azaba karşı hissettikleri korkuyu mümin kardeş içinde ne yapıyor duyuyor onun cehenneme girmesini ne yapmıyor? İstemiyor. Onun için Allah'tan bağışlanmadığı diyor. Evet. Bununla alakalı yine birçok e, ayeti kerime var. Ve yine müminlerin alametlerinden bir tanesi de hiç kimseyle ama hiç kimseyle ne yapmayacak? Alay etmeyecek. Dinin yaşanmadığı toplumlarda bile alay hiç hoş karşılanmamıştır. Yani Müslümanları değil, Müslüman olmayan, sıtrat üzerine olan insanların içine git, nereye giderseniz gidin, bu alay tavır bozukluğudur, karakter bozukluğudur. Ve alaycı bir insanda, toplumda hiçbir zaman ne yapmaz? Yer bulmaz. Yani kimse de alay eden insanı ne yapmaz? Ve müminin de bu huyu ne yapmayacak? olmayacak. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinde uyarırken bakın kimse kimseyle alay etmesin. Hemen akabinde erkekler topluluğu başka bir erkekler topluluğuyla kadınlar topluluğu da başka bir kadınlar topluluğuyla ne yapmasın alay etmesin. Yani cinçleri de ayırıyor. Ola ki diyor o alay ettiklerini sizlerden ne yapar? Daha hayırlı olabilir Bu da Müminleri devamlı imanları gereği güzel ahlak sahibi olmaya ne yapıyor? Allah Azze ve Celle zorluyor. Ve bu nedenden bir insanın boyu, kilosu, sivesi sakatlığı ne olursa olsun eksikliği, Müslüman bunları küçük görmeyecek, onlarla ne yapmayacak alay etmeyecek. Evet, bizim bacanak der. Hep ona biz. Cıbır. Cıbır deriz. O da hep böyle de. Ben size gelmem ama siz bana gelirsiniz. Diyor. Ben de ona hep Abraş, her körün kıssasını anlatırım. Bak diyorum bir melek gibi bir sıvaz, gibi, orman gibi saçılıyor. Niye istemiyorsun Allah'tan? Değil mi? <gülüyor> Allah hayır ver. Demek ki alaycılık çirkin bir şey. Bu tavır Hiçbir zaman eğlence olarak Müslüman ne yapmayacak? Yapmayacak. Çünkü boş şeylerden yüz çevirecek. Ve buna gösterdiği itinayı sırf Allah korkusundan yapacak. Yani ya ben bundan alay edersem bunun yanında itibarımı kaybederim. Değil. Allah korkusundan bundan ne yapacak? Uzak duracak. Ve yine arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketiyle alay eden her kişinin vay haline ki o mal biriktiren ve onu yaydıkça, saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisine ebedi kalacağını sanıyor. Hayır. Andolsun o hutamiye atılacaktır. Hutami'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir adesidir. Ki o yüreklerinin üstüne tırmanıp çıkar. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendisine de dikilip yükseltilmiş hukumlar da bağlanılacaktır. Bu meze suresini okuduğumuzda bu da uzak duracağımız her türlü hareketi Allah bu surede ne yapıyor? Azze ve Celle bizlere bildiriyor. Yine diğer derslerde oldukça istediğimiz için burada muhteselen geçiyor. İnsanlara hoşlanmayacağı lakaplar takmama. Bakın şimdi belki bizim yaşadığımız toplumda hayvan lakapları pek hoş karşılanmıyor. Hani aslanan falan karşılanıyor da eşek, eşiyor eşekti değil mi adamın hoşuna gitmiyor aslanım deyince hoşuna gidiyor halbuki aslan yırtıcı yani üstüne de binemezsin yük de götüremezsin ama adama niyesi aslanım deyince hoşuna gidiyor eşek en azından bir işe yarar yani üstüne yük vurursun ama görüş şeyidir yani kavga sebebidir fakat Araplardaysa hayvan nakatları onlarda bir güç bir şeydi. Mesela, Abdullah bin Himar. Bilmiyorum. Veyahut Zeynep Binti, Cahş. Cahş, Hatır demektir. Ee, yani, bu türlü lakaplar, onlarda e, hoş görülen, e, nasıl diyeyim, dışlanılmayan şeyler. Ama bizim toplumumuzda, e, Hüseyin Bin Hatır, <gülüyor> veya Hüseyin bin Ab e, Himar, Esir. Yani Bunlar bizim toplumda ne yapmaz? gitmez yani söyle bile insan biliyor. Fakat onlar da bu dıştanlan bir şey değil. Anlatabildim mi? Burada hoşlanılmıyorsa bu lakabı ne yapılmayacak? Takılmayacak. Çünkü buradaki ölçü karşıdakinin hoşlanmadığı bir lakabı söyleyemez. Ölçü bu kardeşler. Hoşlanıyorsa sıkıntı yok. Hoşlanmadığını ne yapmayacak? Söylemeyecek. Hoşlanıyorsa sıkıntı yok. Burada sıkıntı olstanmadığım. <Gülüyor> Ve Rabbimiz sıfatınıuxu Teala bizleri bu konuda ne yapıyor Uyarıyor. Mesela bir arkadaşın birisi sohbetin birinde ben duymadım, hissetmedim ki sohbeti adapteydin. Sallanmış. Bu adı havancı kaldı. Mesela şimdi havancı kelimesi söylenmeyince <gülüyor> o olay hatırlanmıyor. Mesela ama <gülüyor> rahatsız olmuyor, o ayrı bir şey. Küşün yani. Bir baktım iki tane arkadaş orada yıkıldı. Lan ne oluyor? Duymadın yok. Koklamadın mı? Aman neyim duruyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne yaptı Yapılmaması gerekir. Aynen e, kırmızı kitabın tefsire bakarsanız, Ali Şerif'te bir ayetin tefsirini yapıyor. Oradan bir tane iki Herkes girmeye başlar. Ne oluyor size diyor. Hepiniz yapmıyor bir şey diyor kendisi yani bilir. istediği bir şey diyerek ortamı ne yapıyor? <gülüyor> yani olabilir insan arasında. Bu da ona kötü lafak takılmaması. Yani lafakların çoğu ne yapıyor? Bu tür olaylardan kaynaklar. Yani insanın isteği dışında bir şey yapabilir, bir şey yanlış anlayabilir, bir hareket edebilir artık o takılsın. Mesela hocanın birisi teravide Ayıp bir şey yapıyor, secdede. Secdede iken kaçıyor. Aradan yıllar geçiyor. Emekli oluyor. Hanımına diyor ki ya gidelim de şu malımızı falan alalım. Evimiz, bakımız ne oldu? Köye gelemiyorlar. Ve yıllar geçiyor. Tam köye geleceklerinde kadın diyor ki bey diyor sen diyor, fazla değişmedin. Bir saçın sakalın ağır diyor. Seni tanırlar diyor. Ama ben değiştim. Sen dur da diyor bizi tanıyorlar mı tanırmıyorlar. Ben bir köye gideyim de geleyim diyor. Köyün meydanına gelir, orada çocuklar şey yapıyormuş, oyun oynuyorlar, aşık oynuyorlar. Çocuklar diyor, e, bu köyde bir imam var mı, sonra gitmiş, tanıyanınız var mı falan diyor. Oradan büyüklerden bir tanesi diyor ki, vallahi ben tanımıyorum ama bizim köyde diyor, bir hoca varmış, teravide ayıp bir şey yapmış, ben o sene doğmuşum diyor. Kadın hemen dönüyor, gel bey gel diyor, bu daha bizi unutmamış diyor, yani insanlar iyilikleri değil, genelde ne yapar, bu türlü şeyleri hatırlarlar. Müslümanlar ise bundan zaktıracaklar, bunlar zaktıracaklar. Ama maalesef hepimizin düştüğü bir şey. Ve yine kardeşlerim, müminlerin alametlerinden birisi, miras dağıtıldığında yanına gelen yakınlara, miskinlere mirastan pay verme. Bu da nedir? Müminlerin özelliklerinden bir. Yani, baştan beri şu durduğumuz değerler, şu güzel ahlak şeyleri, Allah indinde çok sevabı, ezdi bol olan, ama insanların yanında yapılması hakikaten çok zor olan hasretlerdir bunlar. Yani, ta o başından beri yakalarsanız, bugünden değil, iman ve amel yönden, müminlerin özelliklerinde. Bu hareketler hep müminlerin nedir? Özellikleridir. Günümüzde bırak e, miskinleri, yıkınları, kardeşler birbirlerinin canına ne yapıyorlar? Faske ediyorlar bir miras için. Hatta oturmadıkları kötü bir ev için babalarının anılarından kalmış yıkıntı. Bunun için bile hala konuşmayan, çoluğu, çocuğu konuşmayan, akrabalık bağları kesilen bir sürü insanlar var. Allah Azze ve Celle ise Burada dikkat ederseniz müminleri bunu da açtıklarını ve bunun yanında da onların yanına gelip hani bir şeyler umar, ihtiyaç içinde olanların da ne yap? Onların da ihtiyacını giderdir Allah Azze ve Celle bu güzel amelleri hepimize istemeyi nasip etsin. Bakın Rabbimiz küçük büyük infak ettikleri her nafaka ve Allah yolunda açtıkları her vaadi mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermeleri içindir. Diyorum. Bunlar onlar adına yazılmıştırdır Tevbe Suresi'nin 121. ayetinde. Evet. Ve yine kardeşlerim müminin alametlerinden birisi infak ettiği zaman infak yaptığı şeyin en güzelini yapma. Yani yani şurada çürükler şeyler var. Ben bunu çöp atacağım ama. Falan vereyim. Hani bazı manavlar böyle çürüklerin hepsini doldurulan fakirlere verirler ya. Bıçaklan kestir kes kes. Sen eve onu mu götürüyor? Veyahut da bizim burada başımıza geliyor. Adam Kur'an'da hep yaşını okumuş. O sayfa gitmiş. Tamam mı? hale gelmiş. Hocam buradan bir Kur'an alayım. Kur'an da buraya bırakayım da ya sen camiye bırak ne okumuyorsun bunu? Ya diyor ben bu sayfaları okuyamıyorum. E camideki de okuyamayacak. O da senin gibi başka yere okumuyor. Niye iyisini alıp da götürüp oraya koymuyorsun? Yani burada müminin her şeyin en güzelini infak etmeye Rabbimiz ne yapıyor? Zorluyor. Kendilerine Kur'an'ı ölçü almayan kimseler infak etmeyi kullanılmayan ve eskimiş eşyaların fakirlere dağıtılması olarak algılarlar ve evlerinde eski eşya biriktikçe bir gelenek olarak bu alışkanlığı ne yaparlar? Uygulanlar. Ancak bu infakın değer verdikleri mallarından herhangi bir şeyi eksiltmemesine de büyük özen gösterirler. Bu kimselerin çoğu zaman asıl amaçları hem kullanım dışı kalmış eski eşyalarından kurtulma hem de böylece çevrelerine bir hayır istemiş imajı vermektir. Allah bu tür kişiliklerin infak etmelerini gösteriş amaçlı olduğuna bir ayette bakın şöyle dikkat çekiyorum. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak edenler Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan kime arkadaş olursa artık o ne kötü bir arkadaştır diyor. Nisa 38'den. Ee, i̇nsanın kullanmaya istek duymadığı ya da eskimiş bir eşyasını başkasına vermesi o kişiyi kendisinden daha aşağı ve değersiz gördüğünün işaretidir. Böyle kişiler insanlara zenginlik ya da fakirliklerine göre değer verdikleri için ihtiyaç içindeki bir insan onlara göre itibar etmeye layık değildir. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Ey iman edenler kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerinizden infak edin. Yani müminlerin ahlakı bu olmalı. <gülüyor> Senin dur bir kaydın. Ee, kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeylere vermeye kalkışmayın ve bilin ki şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır. Bakara 267 Demek ki müminler ne yaparmış? İnsanların yapamadığını yaparmış. Mümin olmanın özelliği bu. Ve müminin merhamet ve adalet anlayışı, hiçbir müminin kendinden daha düşük ve kötü imkanlar içinde yaşamasına, sıkıntı çekmesine, eski, değersiz ve kalitesiz eşyalara layık görmesine izin vermez. Ve imkanları öncesinde etrafındaki tüm müminlerin en az kendisi gibi bir hayat tarzına girmesini ne yapar? ister Burada kardeşlerim infak ederken asıl önemli olan insanın Allah rızası için nefsinden feragat etmesi. Ve sevdiği şeyden güzel olandan vermesi. Evet. Allah Azze ve Celle buna bizi muvaffaklaşır. Ayet-i Kerime'yi tekrarlıyorum. Şu sevdiğimiz şeylerden Allah yoluna infak etmedikçe gerçek iman etmiş. Evet. etmiştir. Yine bir saat de oldu devam edelim mi bir ders daha bırakalım mı ticarette dürüst davranmak bu da ancak müminin alametlerindendir çünkü müminler taşıdıkları merhamet işi onları sürekli olarak diğer insanlara karşı dürüst ince düşünceli ve anlayışlı olmaya ne yapar yöneltir işte bu yüzden müminler Allah'ın kesin bir emri olan ticarette hile ve şahtekarlık yapmama konusunda çok çok titiz durur. Ve Müslümanı mümini zarara sokacak, sıkıntıya sokacak her türlü davranıştan ne yapar? Uzak durur. Ve insanların haklarını koruma, adaleti gözetme konusunda son derece titiz davranırlar. Ve bir kişi gece gündüz çalışıp biriktirdiği bir malı ahirette kendine yük ne yapmaz? Yapmaz. Şahabe ee, diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Bize diyor eskiden sinsar derlerdi diyor. Ben bu kelimeden hiç hoşlanmazdım diyor. Bu halde gelen rivayette boyu babında. Bir gün diyor ve vesselam Medine pazarına geldi diyor. Ey tüccarlar topluluğu dedi diyor. Vallahi diyor. İçim öyle alıştı ki diyor. Artık diyor bize kimse kimser demedi diyor. Ondan sonra tüccar diyor. Biz diyor hemen sesin geldiği yöne gittik diyor. Ve dedi ki diyor. Malınızın kirini temizleyin. Birisi dedi ki Allah'ın Allah'ın malın kirini nasıl temizleyecek? Zekat verin Çünkü malda e, yapmış olduğunuz haksız kazancı Yapmış olduğunuz infakla, sadakayla, zekatla ne yaparsınız? Temizlersiniz. Evet. Bu da gösteriyor ki ticarette Müslüman her zaman ne yapacak? Dürüst olacak. Ve bir gün Medine pazarında aleyhissalatü vesselam dolaşırken orada bir buğday kümesi görüyor ve çok hoşuna gidiyor. Elini şöyle uzatıp aldığında bakıyor ki parmağına alttan yaşlıklar geliyor. Bu ne? Karşıdaki iyilik bükülmeye başlayınca bizi aldatan ifade çok ağır. Ticarette ne yapma aldatma yok. Yine bir sahabeyi hanımı elinden tutarak Allah Allah'ın yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü bunun diyor aklı kıt. Ticaret yapıyor. Kafa basmıyor. Karşıdaki de bunu ne yapıyor? Hep aldatıyor. Şuna söylesen de ticaret yapmasa, yani ben alışveriş yapsam, yapmasa karşıdaki bakıyor ki söz dinlenmiyor. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen diyor kiminle alışveriş yaparsan yap önce, yani şunu mu alacaksın? Aldatma yok. Aldatma yok. Böyle de ondan sonra alacağını ne yap? O ya aldatırsa aldatsın diyor. Yani ticarette karşıdaki insan zayıf, aklı ermeyen insan gelse dahi onun ondan ne yapmayacak? Faydalanma yoluna gitmeyecek, aldatmayacak. Aleyhissalatü Selam onu öğretiyor. Yani karşı takip olursa bile aklı ermeyen artık o adam, yani tam şey yapmayan her alışveriş yaptığında aldatma yok, aldatma yok deyip ondan sonra ne yapıyor? Alışverişini yapıyor. Ve Allah Azze ve Celle kitabında ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yap. Doktor bir tartıyla tartındır. Biliyorsunuz bu yüzden koskoca bir kavim ne yapmıştır? Helak, ol. Helak olmuş. Alırken ağır ağır tartmış, satarken eksik eksik tartmışlar ve bu yüzden de koskoca bir kavim ne yapmıştır? Helak olmuştur. Evet. Vallahi Azze ve Celle, eksik ölçüp tartanların vay halini ediyor. Bugün hakikaten yaşamış olduğumuz toplumda mesela şurada seyyarlar var, meyve satanlar, alın meyveyi, götürün, yani götürün, o da şey, bir kilo diye aldığınız, asla bir kilo bulamazsınız. Yani, ben defalarca denedim, 800-850 falan. Yani bir kilodan da, ağır ağır da tarttığını söyleyerek, verdiklerini ben defalarca denedim hassas terazide, ben bir defa daha bir kiloyu bulamadım bulamadım. Yok. Ama gözümün önünde bir kilo da artıyor. Yani düşünün. Şimdi bu 200 gram veya da yemek yiyorsun ağzına kocaman bir taş geliyor. Düşünün bir çuval nohuta veyahut pirince veyahut bulgura ya karıştırsan, karıştırsan kaç kilo taş karıştırabilirsin? Yani şey ne? İnsandaki hırsa bakın. Yani bir kilo pirinç yani on lira o sana yani ne kazandıracak? ahiretteki belki de amellerini ne yapacak? Helak olmasına sebep olacak. Onun için ölçüde tartıda Allah Azze ve Celle bizlerin dürüst olması ne yapıyor? <gülüyor> Emrediyor. Yine kardeşlerim, müminin alametlerinden bir tanesi de fakir kalma korkusuyla çocuğunu ne yapmayacak? Öldürmeyecek. Yani kürtaş veya bugün çocuk aldırma dediğimiz şeyler var ya <gülüyor> bugün e, öyle hale gelmiş ki işte şu kadar çocuk var işte şöyle e, tamamen çocuklarını aldırma yoluna gidenler var e, bu da İslam dininde haram kılınan yasaplanan bir şeydir onun rızkını veren de senin rızkını veren de kimdir Allah. Allah'tır her doğan çocuğun rızkı Allah'a üzerine bir kefildir sen kim oluyorsun ben kim oluyorum da e, Burustu e, sağlamaya çalışıyor. Yani herkesin takdir edilmiş bir ömrü vardır. Ve çocuk aldırma yoluna giderek onların aç kalma e, korkusuyla bu hareketi yapmak müminlerin alametinden nedir? Değilir. Ayette bu kesinlikle sakındırılıyor. Ve çocuk öldürmeyi dinimiz diri diri götürüp de o kuyuya atmayla ne yapıyor? Yani günayetin bizleri nedir? Çeşididir. Allah Azze ve Celle böyle bir suçtan, günahtan hem bizi hem de meşkimizi korusun. Evet. Kur'an'ın kazandırdığı bu merhamet anlayışı yaşanmadığında ne olur? Hah, Türkiye toplumu olur. Bir toplumun rahat, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürebilmesinin tek yolu Kuran ve Sünnet'te gelen şu özellikleri hayata geçirmekten mümkün. Bakın bir rivayette Allah rşlın rşlatı öyle bir zaman gelecekti diyor. ihtiyarları şeytan gençleri diyor söz dinlemez olacak. Ne zaman olacak? diyor yani. Bir Birisi diyor birine iyilik yaptığında böyle diyecek ki diyor muhakkak bunun onda bir çıkarı Bakacak diyor, bulamayacak. Vay enayi. Malın ona yeterce diyor. O zaman diyor, insanların gör, görünüşleri insan ama iç diyor hayvanlaşacak, kurtlaşacak, domurlaşacak diyor. Ve o gün insanlar o gün dünyada bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun hesabını bilecek ama dünyanın ihmal edeceklerdir Ve zina İhtiyarlarda diyor. Pirifane olacak. Asla olacaktır. Tabaranı Mucim'i sayede gelen ifade veriyor. Demek ki kardeşlerim, müminler, Allah korkusuna ve Allah sevgisine dayanan bu özellikleri ne yapacak? Hesaba inanarak hayatını geçirecek. Unutmayalım ki bir insanın boynundan İslam bağı çıkınca e, merhamet çık onda İslam'da ne yapmaz? Kalmaz. Ve fıtri hasretlerin içinde ilk göze çarpması gereken insanı merhamet edir. Merhamet yoksa İslam'ın mesabesi de onda ne yapmaz? Bulunmaz. Öyleyse bu özellikleri öğrenip tekrar tekrar böyle teyit ederek nasıl mükemmel bir mümin olunur, nasıl mükemmel Allah'ın istediği üstün ahlaklı bir kul olunuz. Bunun hesabını yapalım ve rızık kazanırken yine kazanalım ama kazanırken kazandığımız rızkla ne yapalım? Dikkat edelim ve karşıdaki mümini unutmayalım. İhtiyaç içindeysek kendi nefsimize kardeşimizi ne yapalım? Evet. Tercih edelim. İnfak ederken de kırıntıları kötüleri eskileri değil, müminin alameti Nedir? Ebu Zer'in kölesinin üzerindeki neyse, kendi üzerindeki de neydi? Aynı. Aynı şeydir. Yediği tabağındaki neyse, kölesinin tabağındaki de neydi? Aynı şeydir. Allah Azze ve Celle, o ahlakı, o anlayışı, biz görecek İşte bu sohbetler, tüm insanların gerçek merhametin ne olduğunu bir kez daha düşünmeleri ve merhameti yansıdan Kur'an ahlakını ne kadar yaşadığını bir kez daha gözden geçirmesi için bir davettir. Allah Azze ve Celle bu davete uyanlardan ve hayatına geçirenlerden iler. Anke. la illa ve tu'du. Aleyküm selamler ahmetullah yeserin selamını